Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diyar TV'den Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bütün övgüler alemden Rabbi olan Allah'a aittir. Onun içindir. Sözün başında, sözün sonunda hamde bir tek layık olan alemden Rabbidir. Salatu selam Allah'ın nebisinin, Resulünün üzerine olsun. Resulullah Femz'in ehli beytinin ve eshabının üzerine olsun. Ve tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun efendim. Bir Söz Hakkı programında tekrar birlikteyiz. Efendimiz stüdyo konuğumuzdur. Sizden gelen sorularınızı, sorunlarınızı kendisine yönelteceğiz. Ondan cevap isteyeceğiz inşallah. Öncelikle efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. İyisiniz. Hamdolsun. Çok şükür bir Teşekkür Efendim öncelikle... <gülüyor> bir kardeşimiz sormuş Zonguldak'tan Hocam ben Zonguldak'tan yazıyorum erkekler için namaz kaç yaşında zorunludur? Demişler Efendim Amin Audo rahim Alhamdulillahi Ya Ve evet. Ve Erkekler için namaz kaç yaşından itibaren zorunludur? Kadın erkek fark etmiyor. <gülüyor> Kul olarak hem kadınlar hem erkekler Allah'a karşı sorumludur. Kullukta sorumlulukları eşittir. Aynidir. Kadın olsun erkek olsun kaç yaşından İtibaren namaz zorunludur. Namazdan önce iman zorunludur. Çocuklarımıza namazı öğretmeden önce, namaz kıldırmadan önce imanı öğretmemiz lazım. İman ettirmemiz lazım. Sadece öğretmek yetmiyor. Nasıl öğretmemiz lazım? Çocuğunu büyütürken onun Allah ile beraber olmasını sağlamak gerekiyor herhangi bir yanlış yaptığında Allah bunu sevmez. Bizi yaratan Rabbimiz bunu kabul etmez. Bunun karşılığı mutlaka cezadır. Hem dünyada hem ahirette bunun cezasını görürüz dememiz gerekir. Güzel bir şey yaptığında da bunun karşılığında Allah mutlaka bir ikramda bulunur deyip Allah'ın huzurunda durdurmaya, Allah ile beraber yaşamaya çalışmamız lazım. Bunu öğretmeye çalışmamız lazım. Bununla beraber çocuk büyütürken, her konuda her ne olursa olsun, hayatı yaşarken önümüze ne gelirse gelsin mutlaka Allah'a itaat et, Resulüne tabi ol dememiz gerekir. Bu konuda Allah böyle buyurmuş. Resulü de böyle yapmıştır. Dolayısıyla bizim Allah'ın emrine itaat etmemiz lazım. Resulüne de tabi olmamız lazım. Hatta öyle ki, eğer ben bunun dışında bir şey söylersem, ananın, babanın, çocuğuna söylemesi gerekeni söylüyoruz. Ben bunun dışında bir şey yaparsam, bana değil, Rabbine itaat etmen lazım. Benim yanlış yaptığımı görsem bile, Rabbine itaat etmen lazım. Her birimize düşen Allah'a itaat etmektir, kul olmaktır. Kulluğumuzu ortaya koyup ispatlamaktır. Çocuğun böyle büyütülmesi gerekir, böyle yetişmesi gerekir. Onun namaz kılacağı vakit geldiğinde de Allah'ın emri günde beş sefer huzuruna çıkıp halimizi arz etmemizdir. Kulluğumuzu ortaya koymamızdır. Namaz müminin miracidir. Allah'ın huzurunda durmaktır, halini Allah'a arz etmektir, kulluğunu arz etmektir. Ya Rabbi sana abdoluyoruz, bir tek seni istiyoruz, senden istiyoruz. Sen bizim Rabbimizsin deyip kulluğumuzu ortaya koymamız lazım, dememiz lazım. Namazın hikmetini öğretmemiz lazım. Namazdan önce, namaz kılmayı öğretmeden önce namazın hikmetini öğretmemiz lazım. Önce iman, sonra ibadetin hikmetleri, sonra sıra ibadete gelir. Bunun bir yaşı var mı? Bunun bir yaşı olmaz. Çocuk kendini anladığı andan itibaren anasının babasının yolunu takip etmeye başlar. Mesela ana namaz kılarken ya da baba namaz kılarken bakıyoruz ki çocuk hiçbir şey bilmiyor ama yanında durup o da onun gibi onu taklit ediyor, secdeye kapanıyor. Namaz başlamış. Önemli olan bizim bunu harımızla ona anlatmamızdır. Mesela ana baba eğer evde namaz kılmıyorsa istediği kadar çocuğa namaz kıl desin, etkili olmaz, tesirli olmaz. Namazı fiili olarak ona göstermesi gerekir. Yani yaptığını ona tavsiye etmesi gerekir. Eğer yaptığını tavsiye etmiyor da, yapmadıklarını tavsiye ediyorsa o evladımız, çocuğumuz üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmaz. Hiçbir işe yaramaz. Yanlış yapıyorsak aynı şekilde, bu yanlıştır bunu yapma dediğimizde de bir etkiye sahip olmaz. O da bizi taklit eder, bizim yaptığımızı yapar ya da yapmadığımızı yap dediğimizi de yapmaz. Onun için onu yaşı olmaz. Artık çocuk kendini bildiği andan itibaren yavaş yavaş onu yapmaya başlar. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam 7 yaşından itibaren buyurmuş çocuklarınıza namaz kıldırın, öğretin. Ama bunu zorlayarak değil, namaz kıl diyerek değil, namazı sevdirerek, namazın Miraç olduğunu, Allah'ın huzuruna çıkmak olduğunu, bizi yaratan Rabbimizle sohbet olduğunu anlatıp ona öyle sevdirmemiz lazım. Çocuğun bunu tatması gerekir. Bu namaz onu her türlü kötülükten koyar, her türlü aşırılıktan, yanlıştan alıkoyar. Bununla beraber onu Allah ile beraber eder. Eğer namaz hali Allah'a arz etmekse, kul, İki namaz arasında bir yanlış yaparsa Birazdan Allah'ın huzuruna çıkacağım Acaba ne diyeceğim Ne demem lazım deyip bir hesap yapacak Namaz bu hesabı bize Yaptırmalıdır Çocuğumuza da yaptırmalıdır Böyle bir hesap yaptığında Bir dahaki sefere yanlışa düşmemek için Azami çaba gayret sarf edecek Yolunu da bulmuş olacak Bununla beraber ayakta Allah'a güvenip duracak Herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı, herhangi bir musibet, bir bela karşısında güvendiği Rabbi olacak. Kendisini yaratan Rabbi. Feryat edip isyan etmek yerine Allah'a güvenip dayanacak. istediğini Rabbinden isteyecek. Onun için namazın yaşı olmaz. Zaten ilk andan itibaren daha yeni yürümeye başladığı andan itibaren ananın babanın taklidini yapar. Namaz kılmaya başlamıştır o. Ona yavaş yavaş önce imanı, Rabbini tanıtmak gerekiyor, imanı anlatmak gerekiyor. gerekiyor Allah'ın yakınlığını anlatmak gerekiyor. Dünyaya neye geldiğini anlatmak gerekiyor. Çocuktur anlamaz demek doğru değildir. Fıtrat itibariyle o o imanı taşıyor zaten. Bize düşer sadece ona hatırlatmaktır. Sonra, sonra çocuk yolunu bulur. Allah'ın yolunda yürümeye başlar. Allah'ın hesabını yapar. <gülüyor> Her ne kadar biz çocuk gibi görsek de ama manevi olarak çok büyüktürler. Bazen hallerini görüyoruz, şahit oluyoruz. Allah bizi şahit kılıyor. Çocuğu doğru anlamak gerekiyor. Ben e, çocukla ilgili çocukla e, ilgili Programın sonunda biraz izah etmeye çalışayım. İnşallah efendim. Çünkü çocuk e, ananın, babanın e, sırrıdır. Kul da Allah'ın sırrıdır. Allah da kulun sırrıdır. Sonra doğru bu soruyu sorarsanız inşallah biraz izah edeyim onu. İnşallah efendim. Evet. Efendim bizleyenimiz hocam sizin sohbetlerinizi dinlemek Rabbime olan sevgimi saygımı artırıyor demiş efendim. Allah razı olsun. Habil Aydeniz tam Türk sormuş efendim. Selamun aleyküm. Kur'an ayetlerinin zahiri ve batini anlamları var. Zahiri anlamları az çok kavrayabiliyoruz. Allah'ın izniyle fakat batini anlamlarını nasıl anlayabiliriz? Evet. Resulullah Efendimiz buyurdu. Aleyhissalatu vesselam. Bu Kur'an zahir ve batın üzere indirilmiştir. Her ayetin bir zahiri bir de batini, manevi, içe doğru bir manası vardır ki mutlaka ikisini beraber anlamaya çalışmak gerekiyor. Önce zahirini anlıyor, onu kabul ediyor, onun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Sonra onun içindeki o gizli olan manayı, batini, manasını da anlamaya çalışıyoruz. Çünkü Allah ayet-i kerimede buyurur ki, onlar Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmiyorlar mı? Ne de az tefekkür ediyorsunuz? Ayetler üzerinde tefekkür etmek gerekiyor. Tefekkür edince ne olur? O batini manası açılmaya başlar. Her seferinde bir bölümü açılır veya bir kısmı açılır. İnsan hayatı boyunca ayetleri okuyup üzerinde tefekkür etse bile 100 sene sonra tekrar tekrar okuduğu o ayeti okuduğunda bir daha başka bir mana açılır oradan. Allah başka bir şeyi O'nun gönlüne vahyedip, O'na öğretir. Batini manası demek, ayetin hikmeti demektir. Yani Allah'ın muradı demektir. Allah o ayeti vahyederken neyi murad etti? Bunu anladığımızda, ayetin batini manasını da anlamış oluruz. Buna hikmet denir. <gülüyor> Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Allah kime hikmet vermişse, evet, çok büyük bir hayır vermiştir. Niye? Hikmeti, Allah'ın muradını anlamış. Sadece Allah'ın vahyettiği ayetleri değil, bir de afaktaki, enfusteki ayetlerin hikmetini anlıyor. Yaratılışın hikmetini anlatıyor. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyor, müminleri anlatırken onlar göklere bakıp, Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmamışsın, dileksiz durduruyorsun, bunları boşuna yaratmamışsın deyip Allah'ın o kevni ayetleri üzerinde tefekkür ediyorlar buyuruyor. Dışarıdaki ayetler üzerinde de tefekkür etmemiz lazım. İnsan da Allah'ın bir kitabı. Kitap olarak insanın kendini okuması gerekir, insanı okuması gerekir. Ondaki o hikmeti, o batini tarafı görmeye, anlamaya çalışması gerekir. Bir de olaylar, hadiseler meydana geliyor. Oradaki hikmeti de, onlar da bir ayet. Orada da Allah'ın bir muradi vardır. O Ayetleri de okumaya, hikmetini anlamaya çalışmak gerekir ki, her şeyi ayet olarak okumuş olalım, her şey bizi Allah'a yaklaştırsın. Her şeyden, her şey üzerinden Allah'ın isimlerini, güzelliklerini okumuş olalım, görmüş olalım, Rabbimizi bir daha sevmiş olalım diyedir. Ama Allah ile okumazsak, okumaya, Allah ile başlamazsak, yani Bismillahirrahmanirrahim deyip başlamak, başlamazsak, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okumazsak, kendi nefsimizle okuruz, vehbemizle, hayalimizle okuruz, şeytanın verdiği vesveseyle okuruz ki o okumak değildir, o anlamak değildir. Allah'ın muradını, hikmetini, o batini tarafı anlamak değildir. Bunun için hikmete sahip olmak gerekiyor. Bunun için de mutlaka hikmeti ders edinmek gerekiyor. Hikmet ehliyle beraber olmak gerekiyor. Hikmet ehlini dinlemek gerekiyor ki oradan hikmeti öğrenesin, arasın. Bu bir talim. Bu çaba gayret bizim duamız olmuş olur. Hikmeti anlama gayretimiz, Rabbimizi tanıma gayretimiz. Allah duamızı kabul eder, çabamıza gayretimize göre. Sohbeti dinlemek onun içindir. Hikmet ehliyle beraber olmak, onları dinlemek bunun içindir. Dua tamam olmuş olur, fiili dua olmuş olur. Sonra Allah bu hikmeti ona ikram eder. Hikmeti ikram ederken bu hikmeti birden ikram etmez. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani hikmeti vermiştir, her şeyi biliyordur. Öyle değildir. Yeri zamanı gelince o hikmeti onun gönlüne indirir. Mesela herhangi bir konuda tefekkür ettiğinde, düşündüğünde, baktığında, anlamak istediğinde Allah onun hikmetini onun gönlüne indirir. Bambaşka bir mana, daha önce bilmediği bir mana olduğu için o Allah'ın onun gönlüne vahyettiğini, bu ona hikmetle tecelli ettiğini, hikmeti öğrettiğini anlar ve bunu bütün şiddetiyle tadar. Zaten birkaç sefer böyle tekrar olunca bunu net olarak anlar bilmediği bir şey olduğunda, anlamadığı bir şey olduğunda ne yapar? Rabbine döner, ya Rabbi buradaki senin muradın nedir? Bunun hikmeti nedir? diye sorduğunda cevabı alır. Allah'ın buyurduğu gibi pek büyük, pek çok hayra da sahip olmuş olur. Allah çok, birçok hayrı ikram etmiş olur. Ama bunun bir öncesi vardır yalnız. <gülüyor> Biri konuşurken O'nun ne dediğini anlayabilmek için O'nun niyetini anlayabilmek için O'nu tanımak gerekiyor. Ne kadar tanıyorsa O'nun ne demek istediğini o kadar anlar. Aynı şekilde kul Allah'ı ne kadar tanırsa, ne kadar Allah kendini O'na tanıtmışsa, isimlerinden kendini tanıttığı gibi ne kadar tanırsa hikmete de o kadar sahip olur. O'nu yaratan Rabbi konuşurken muradı nedir? O kadar anlar. Yani e, marifetullah'a göre, marifetine göre hikmet sahibi olur. Bunun için önce bir gayret sarf etmesi gerekir. Marifetullah'a sahip olmak için. Sonra Allah bundan sonra hikmeti ihsan eder, ikram eder. Evet. Efendim, bileyenimiz Rabbim sizin gibi imanlı, itikatlı insanların sayısını artıtsın demiş efendim. Efendim Murat el Deniz sormuş, Sayın Hocam, kadınların erkeklerin çalıştığı yerde çalışması doğru mudur? Örneğin öğretmenlik yapması demiş efendim. Evet. Dünya hayatında Allah mutlaka erkeğe farklı bir hayat biçimi takdir etmiş layık görmüş, sevmiştir. Erkeğe farklı, kadına farklı bir hayat tarzı, hayat biçimi. Kadına nasıl bir hayat takdir etmiş, onu peşine muallim yapmış. Muallim. Dünyaya göndereceği kullarına muallim. Resulullah Efendimiz buyururdu aleyhissalâhu ve Allah beni muallim olarak gönderdi. Kadına bu şerefi peşine ikram etmiştir. Kulunu gönderiyor, evet ana onu doğurup kucağına aldığı andan itibaren onu artık eğitmesi lazım, ona talim ettirmesi lazım, onu terbiye etmesi lazım. Talim etmek Allah'ın alim isminin tecellisidir. Terbiye etmek Allah'ın Rab isminin tecellisidir. Peşine Allah alim olarak, Rab olarak ona tecelli etmiştir, bununla beraber rahim olarak tecelli etmiştir ki onu büyütsün. Kadının erkekten böyle bir farkı, özel olarak böyle bir özelliği vardır. Onu alıp başka bir yerde ona bir iş yaptırmak ona layık olmaz. Onun hakkını takdir etmek olmaz. Bu iş kime aittir? Bu iş tabiri ise Angarya bir iştir. Onu erkeğin yapması gerekir. Yapıp, kazanıp, getirip o kazancını beraber paylaşmaları gerekir. Öyle ki birbirine ikram ederken ama erkek içinde ne buyurdu? Erkeğin kanımının ağzına verdiği bir lokma sadakadır. Sadaka sayıdır. Onu her yaptığını sadakadan sayar. Ama bu hizmeti erkeğe vermiş, ötekini de kadına vermiştir. Yaratılış itibariyle farklıdır. Bir erkek 100 kiloyu kaldırabilir, 50 kiloyu kaldırabilir. Kadın en fazla onun yarısını kaldırabilir. Zahiri olarak dayanma gücü de böyledir. Sıkıntıya dayanma gücü de böyledir. Erkekinki daha farklı, kadınki daha farklıdır. Yani bir gülün soğuğa sıcağa dayanması farklıdır. Hemen solar değil mi öyle? Ama... Öte bir yaprağın dayanması çok daha farklıydır. İkisi birbirinden farklı şeylerdir. Özellikleri farklıdır çünkü. Onun için e, kalın eğer tabiri caizse Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Müşrikler erkek çocukları olduğunda seviniyor. Kız çocukları olduğunda yüzü kapkara kesilir buyurdu. Buyurdu ki onlar süs içinde yetiştirilip büyütüleni mi Kabul etmiyorlar, edemiyorlar. Onlar onu mi beğenmiyor? Evet, süs içinde yani böyle tabiri caizse bir çiçek gibi, bir gül gibi büyütülmesi gerekir. Onu alıp böyle e, sokağa bırakmak doğru değildir. E, onun o e, nazik tarafını, o e, manevi tarafını zedeler. Ona haksızlık olur, ona zulüm olur. Bununla beraber eğer çalışması gerekiyorsa, ihtiyaç varsa. Mesela Hz. Ömer döneminde e, öyle bir durum söz konusu olduğunda bir bayan iş istiyor. Onu alıp herhangi bir işe vermiyor. Onu mare müfettiş yapıyor, teftiş et diyor. Yani teftiş ederken e, Beytülmal'daki hangi, malın, hangi mal bozulabilir? Hangisi? Nereye konulması gerekir? Nasıl sağlanması gerekir? Sadece teftiş et ama işi yine erkeklere yaptırıyor. Eğer bir iş yaptırılacaksa böyle bir işin yaptırılması gerekir. Gerektiğinde çalışabilir demektir bu. Gerektiğinde, mecbur kaldığında ama onun asli bir vazifesi vardır. Onunla ebedi hayatını kazanıyor. Çocuğu büyütürken çocuğu için çektiği her sıkıntı manevi olarak ona kazandırıyor. Allah'ın kuluna hizmet ediyor çünkü. Muallimlik yapıyor çünkü. Onu terbiye ediyor. Onu büyütüyor. Ona öğretiyor. Allah kulü nereye koymuşsa o orada güzeldir. O orada mutlu olur, saadette olur. O orada hem dünyasını hem ahiretini kazanabilir. Her ikisi cennet olur. Bakalım bunun dışına çıkıldığında mutlaka sorun yaşanıyor. Hem kendileri sorun yaşar, hem ailede sorun yaşanır, hem çocukları sorun yaşar. Allah'ın koyduğu yerde durmayıp sadece böyle dünya hayatının hesabını yaptığımızda bir de bakarız ki dünya da gitmiş, ahirette gitmiş. Ama mecbur kalınca evet, ne olması gerekir? Elbette ki çalışabilir. Ama çalışırken de onun böyle incitilmeden hatta öyle ki, kadın eşinden başkasından emir alması doğru değildir. Fıtrata aykırıdır, kadının fıtratına aykırıdır. Bir tek eşi ona emredebilir değil, yani ondan bir şey isteyebilir, şunu yap diyebilir, o da eşine şunu yap, bunu yap diyor zaten. Ama bunun dışında herhangi bir erkeğin ona emretmesi doğru olmaz. O e, manevi zarafeti zedeler. Uygun olmaz yani. Bence bu kadar yeter, yeter. olsun. Teşekkürler efendim. Evet. Efendim bir izleyicimiz, hocam Cenab-ı Hakk'ı ne kadar güzel anlatıyorsunuz. <gülüyor> Rabbim sizden razı olsun demiş efendim. Amir, kardeşimizin de razı olsun. Ona teşekkür ediyoruz. Onun gönlünün güzelliğidir. İmmetli izleyenlerimizden soru ve sorunlarınızı bekliyoruz inşallah. İnşallah hocamıza, efendimize yöneteceğiz. Fatma Aydın sormuş efendim. Selamun Aleyküm hocam. Rabbim razı olsun sizden. Faydalı ilimler öğretiyorsunuz. Uygulamayı da Yaradan'dan dilerim. Sizlerin dualarınızı isteriz hocam. Sormak haddime değil de hangi dersleri çeker ihvanların evet. ve hangi silsile demiş efendim. Evet. Sizi Allah için seviyoruz. Yazarsanız Allah razı olsun ders almak isteyenler nereye ulaşması gerek dualarınızı dilerim Almanya'dan demiş efendim. Evet. Rabbim ilminizden Allah için yararlananlardan eylesin inşallah demiş Anladım. efendim. Arkadaşlarınızı adresi okuyun. Evet. Değerli izleyenlerimiz e, diar tv.com.tr'den e, gerekli bilgileri alabilirsiniz. Bununla beraber 0412-251-9191 telefon numaralarımızdan bize ulaşırsanız ilgili arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacaktır inşallah. Evet. Hangi yoldan kardeşlerimizi götürür? Onu söyleyeyim. Allah bir müşrik hamile vazife verirken eğer geldiğin yoldan kullarımı bana getir derse o sadece Allah'ın kullarını kendi gittiği yoldan götürme yetkisine sahiptir. Götürme haline sahiptir. Buna mürşid denir. Mürşid. Ama bir mürşidi kamil, mürşidi kamil olunca fark etmez o zaman. Bütün yollardan taşıma hakkı vardır. Yetki öyle verilmiş. Her bir yoldan taşıyabilir. Elbette ki bu durumda insanın durumuna göre muamele edebilir. Yani birini Kadri yolundan götürürken, bir başkasını Nakşi yolundan ya da Mevlevi yolundan götürebilir. Bu, e, o yetkiden gelir. Ama eğer kullarımı geldiğin yoldan bana getir diye emir almışsa, bu durumda gittiği yoldan götürmesi gerekir. Kendi yolunu takip etmesi gerekir. Arkadaşlar bizi soruyorsa, biz Kadri yolundan yetişmişiz. Dersimiz de Kadri yolunun dersidir. Ama söyledik, buna beraber o fark etmiyor. E, derviş nasıl bir e, fıtrata sahipse, nasıl yolculuk yapması gerekiyorsa, öyle götürmek gerekir onu. E, zaten arkadaşlar, o internette dersimiz de var, zikrimiz de var, oradan bilgi edinebilirler. Bu da öyle olsun, oraya havale edelim. Arkadaşlar oradan e, öğrenirler inşallah. Efendim e, bir izleyicimiz sormuş. Hocam Cenab-ı Hakk'a öyle güzel anlatıyorsunuz ki insan soru, soracak soru da bulamıyor. Allah razı olsun efendim Muhammed Yusuf, selamünaleyküm aleyküm. Hayırlı günler hocam. Hafta içi gönderdiği bir soru. İslam dininden habersiz olanlar öldükleri zaman cennete girecekler mi? Ve cennette beyanlar başı örtülü olacaklar mı? İslam dininden kabersiz olarak ölenler cennete girecek mi? Allah hiç kimseye çekemeyeceği yükü yüklemez, taşıyamayacağı yükü yüklemez. Allah bir kuruluna bir şeyi vermemişse onun hesabını sormaz. Neyi vermişse onun hesabını sorar. Birinin kafir olabilmesi için önce iman etmesi lazım, sonra onu inkar edip, Üstünü kapatıp ben anlamadım ya da benim işime gelmedi deyip kabul etmemesi lazım ki kafir olsun. Yoksa cahil yani bilmeyen sınıfına girer. Eğer ona İslam doğru bir şekilde anlatılmamışsa, anlatılmış ama yanlış anlatılmış. Yani bir düşman, İslam düşmanı onu anlatmışsa bu anlatılması değildir. Eğer İslam doğru anlatılmamışsa, o da bunu anlamamışsa, bu durumda neden sorumludur? Evet, peygamberden, aynı zamanda Kur'an'dan sorumlu değildir. Bildiği kadarıyla, öğrendiği kadarıyla Allah'a şirk koşmamaya çalışmışsa bu durumda Allah onu sadece imandan hesaba çeker, şirkten hesaba çeker. Allah akıl vermiştir. Dolayısıyla herkes Rabbini bilecek kadar o manevi olarak Fıtrata sahiptir, imana sahiptir zaten. Ona şirk koşmayacak kadar. Aklını kullandığında bütün varlığın, kainatın bir tek sahibinin olduğunu anlar. Fıtrat olarak da bu ondan mevcut. Bununla beraber aklı da bunun için yeterlidir. O zaman sadece Allah'ın zatından hesaba çekilir. Allah'a şirk koşup koşmadığından, yani la ilahe illallah demekten hesaba çekilir, duymadığı için, işitmediği için veya yanlış anlatıldığı için. Bununla beraber, Allah bir insani bir kulü, eğer kendisine kul olsun diye yaratmışsa, abdolsun diye yaratmışsa, onun muradı üzerinde gerçekleşsin diye mutlaka ona vahyi bir şekilde ulaştırır. Buluğa ermeden ölenler hariç. O bundan hesaba çekilir mi? Çekilmez. Onlar da bilmediği için, akıl kemale ermediği için, aklıyla bunu anlamadığı için ya da ona vahiy ulaşmadığı için ondan sorumlu olmaz. Cennete gider yani. Ama Allah mutlaka kullarına vahyini ulaştırır. Hakikati öğretir ki bir insan olarak Evet, Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşsin diye. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Yani bilmeyene kafir denmez, evet, cahil denir. Eğer ulaşmadıysa bu sorumluluk kime aittir? Bilenlerin, iman edenlerin sorumluluğudur. O imanı ulaştırmadıkları için, hakikati İslam'ı ulaştırmadıkları için onlar sorumluydur. Eğer bir sorumluluk olursa o da onlaradır gereğini yapmadıkları için Resulullah Efendimiz'e Allah'ın emrettiği gibi bu vahyi sana ulaşabileceğin her yere ulaştırasın diye vahyediyoruz buyurdu. Bütün müminler de bundan sorumludur. Onlar da ulaşabilecekleri, ulaştırabilecekleri her yere onu ulaştırıp oraya ulaşmaları lazım. Bu çabanın, bu gayretin içinde olmaları lazım ki bu sorumluluktan kurtulsun. Ama Allah mutlaka kullarına bunu ulaştırır. Bir şekilde ulaştırır. Eğer ulaştırmazsa sorumlu değildir. Vermediği bir şeyin hesabını Allah sormaz. Öğretmediği bir şeyin hesabını sormaz. Bu ne der? Ya Rabbi bilmiyordum. Hesap olur mu? Eğer yok. Buna rağmen o kurtulmaz, o cennete gitmez dersek Allah'ı bilmedik, hiç tanımadık demektir bu. Evet. Efendim biz izleyicimizin mesajıyla beraber izniniz olursa bir ara vermek isteriz. Evet, böyle İzleyicimiz, hocam sizi dinlemek huzur veriyor. Rabbim sizi iki cihanda aziz eylesin demiştim. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.